Ya Hennam Ya Mennam, Ya Kerim, Ya Şaffar, Ya Rahim, Ya Rahman Mevlana, İmam-ı Rabzani, Taksasallahu, Yurda'l-Savradani ulema diye, size Ulema-i diye, İçhürde Alimden bahsettim. İkisinde de ilim var, tamla aralarında muazzam fark var. Ulema-i Zahir neye Ulema-i Rahatsızlık'ın neye denir? Bu arada Eyvullah'ın yani tarikatla, tasavvufla meşgul olan insanların, alimlerin ilimden elde ettikleri, ilimden nasiplerine düşenleri, bunları beyan hadediyle en son duyuyoruz. Alimler peygamberlerin varisi değil. Alimler peygamber, yani bu manada, Peygamberin meczarsı mı Peygamberin yirmi kim yapabilir ki? Kim Peygamberin varisi olabilir ki? Mecazdan meczazdan diyelim. O cahitidir Peygamber varisi, insandır. Peygamberler altın-gümüş miras bırakmıyorlar. Peygamberler sırada ululara mecinav almayan peygamberler ilim ve irfan diye bırakırlar? Bu noktada hocam peygamber e, o, e, yerinde durumu idare eden insan demektir. Bu söz bu insanların değer ve kıymetini ifade etmekte çok okkalı, çok cüvkli mana taşıyan mübarek bir sözdür. Bir rivayet sabit olduğu söyleniyor. Veraset ilmi Peygamberle de intikal eden bu dini, sultan dedi ki, şeriat ilmidir, şeriat ilmi, din ilmi. Buyuruyor ki, o ve seyyidi bekiye minel evliyye aleyhi musseleratu ve seslima, şeriat ilmi, tefsir, hadis, fıkıh, tersalluf vs. Arap dili, Arapça vs. bunlar Hepsi peygamberlerden bir seref edildi, intikal etmiş ilimlerdir. Ve deilmiş şeriat ilminin de bir sureti vardır, bir hakikati vardır. Dünyada genelde baktığımız zaman, Varlıkları bir sureti var, bir kabuk tarafı var, bir de öz tarafı var. Bazıları bu şeriatın suret tarafı, hakikat tarafı ya peygamber böyle bir taksimat yapmadı. Bu zatlar nereden çıkarttı böyle suret ve hakikati vs. isalları diye zaman zaman dedikodu konusu yaparlar. Ve buradan hareketle Elullah'a, Enbiyaullah'a bir uzatırlar. Nama Resulani Kuddin aynı şeyi söyler. Yani şeriatın sureti, hakikati, bu nereden çıkıyor bu? Sultan diyor ki tamam böyle yani zahirde işte şeriatın sureti var, hakikati var diye elimizde böyle bir delil yok. Ancak, ancak yaşanan İslamiyet'e baktığımız zaman bazı insanların belki İslamiyet'i suret kabuk basında yaşadığını görüyoruz. Bazı insanların ise çok daha, çok daha çok daha hassas, çok daha hassas bir Müslümanlık yaşadığını e, görüyoruz. İnsanların yaşamış olduğu Müslümanlığa bakarak e, deniyor ki, şunun yapmış olduğu Müslümanlık surette Müslümanlık, şunikisi ise hakikatte Müslümanlık deniyor. Bir insan gerekli bir ve gerekse harikat hayatında, gerekse normal İslami hayatta Turette kalması, hakikatte olması ne ile oluyor? Nurhan <gülüyor> Fahri Kuş Tesuru'yu duyuyor ki İnsanda nefs-i emmare, nefs-i emmare hakim boyunda olduğu sürece İndan nefsi azgınlığına ettiği sürece İsterse bu müslüman olsun, ister alim olsa, ne olsa olsun, ne olursa olsun Nefs-i emmare yine insanda hakim Efendim insanda jandarma, insanın aleyhine çalışan bir ahtapo, bir yılan olduğu sürece insanın yapmış olduğu bütün amel-i salihler surette kalır buyuruyor. Nefyanların kibası var, surganı var, münaziası var, inkarı var. Bu dört karakter, bu dört azgın bir insan var olduğu müddeti yaptığı her şey kapıya çıkıyor. Önce geçen bir şey yoktur. Arabik İslam gazali duyurduğu gibi cevizin kabuğunu kırıp da cevizin kabuğunu kırıp da içine etmeyen, içinden istifade etmeyen insan ceviz yedi buyuruyor demediği aşılması lazım geliyor ki iman ve ista taslar ettiğini. Velayetle nöbler dostluk da aynıdırı bir imamı razzaliyim. Eğer sadece nefsle, sadece nefsle. Ee, bu efendim dört tane yaramaz huri ile Mustafa Bize o zalim velayet, kemalati velayet kerseni geçer diyor. Orada ancak bulunur diyor. Ama eğer Nefis-i bu ibadet su huyanı, inkar eti, yani hepsi de şu aynı manada dik kafalını, cametini müddetçe, Velayette kalır. Ya ödeye, yani kemal Velayette kalacak. Öteye, Kemal-i geçmesi mümkün değil, diyor. Bakın tarikatla bile olsan, tarikatla bile olsan, tarikatta bile olsan, tarikatla bile, suret ve rakikat var. Halbuki tataullah çok ince Müslümanlık değil mi? Burada bile netiş adam olmadığı sürece, eee kalıyorsun. Allah Celle Celaluhu, basamaklarda kalmaktan, hedefe ulaşamamaktan, kendileri masunu mahfuz eylesin. <gülüyor> e düşün ki böyle bir hali yok adamın. Normal, bir Müslüman işte, kim mahalli bilir, yaşar gider vs. bu. Yani tasavu ve tarikatla, e, hareketsüyle ilgisi yok. Sıradan bir Müslüman. Ve suratı bu, şeriatta suret dedi ne oluyor?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 Bir de bunun şimdi düstü olan ulama ulama-i rahat bur dediğimiz, mevlânanın teklif kozları, peki, peki tarikat katar kabuk giymelerinde bir numara olan insanlar gelecek. Ulama-i rahi, şeriatın kabuk tarafıyla meşgul olan insanlardır. Bu yani milyarder teklif gibi gözüküyor ama bu insanlar dua diyorlar ki, Kerallahu taala daha Ulema-i sahip değil de geçmeyi yani, bu adamlar da öyle dile kolay, yani e, genel insanlar değil. Onların sahip gayretleri olmasaydı, belki de onların sahip gayretleri olmasaydı, bu ehli tasavuk, yani İslamiyet'i nasıl yaşayacaktı? Bir insanın ulema-i rahatsız olması için, yani tasavuk ve tarikası çok yüklü bir alem olması için, önce ulema-i olması gerekiyor. Önce kitap bilimleri bitirmesi gerekiyor, halletmesi gerekiyor. Resul-i Ekrem Zavallahu buyurduğu gibi Kınav-i Şahir, Ayn i Allah-u Teala ile aynısını söyler. Nakşibendiye meşayibi de yine aynısını söyler. Kasavullah tarikatta ilim zikirden önce gelir. Kasavullah tarikatta ilim ikiden önce gelir. İlim zikirden önce gelir. İlim zikirden önce gelir. İslam'ın ilk emri teslim değil. İslam'ın ilk emri namaz kıl değil, oruçluk değil. İslam'ın ilk emri cübde şahı Allah çağıracak değil. İslam'ın ilk emri oku, oku, oku! Sana tarikat ve tasavvufun veyahut da tasavvuf tarikat ve bir takım meselelerin nasıl olacağını yemin sana anlatıyor. Mühendiriz ve Doğru'nun üstadı Hacı Muhammed var <gülüyor> ki, yine meşayifle sürsül eden Hacı Engenli'ye karsanlığa gittin. Karikatlar salmaya gitti. Ona ilk önce sorduğu şu oldu Hacı Emkence'nin. ilimden ne okudun? Medreseden senden ne okudun? Şöyle bakayım dedi. Hacı Muhammed Fatih, Allah'ın şunu okudun, bunu okudun, şunu okudun, bunu okudun. Peki şu bilir dedi. Onu okumadan ötlendim dedi. Dedi ki şu dön, dön, dön der hem oraya, o ilmi de hatmet. Onu bitir, ondan sonra gel ben sana tarikat vereyim dedi. Yönümüzde çok yanlış anlaşmalar, hani anlaşılmalar var. Yani biz diye bugün tarikatı oldu, ikinci kopu kenara. Yo yo. Şu an tarikat derdi yapanlar da yanlış yapıyor. Şu an tarikat derdi yapanlar da yanlış yapıyor. Şu an tarikat derdi yapanlar da yanlış yapıyor. Bir kafadan bana hiç yoktur. İlim gibiden önce gelir. Namal Abdani kurtçuk sürüyor. saat 2000 dil, takti, dinlemek, duaz ve sohbet dinlemek, 40 kere, her kere de 40 kilo olmak üzere 4 16. 1600 gün, kilahane gelip sesli gitmek çekmek, çekmekten daha zindir buyuruyor. Daha zindir buyuruyor. Bu saatin dersi oldu mu olmadı mı? Bilmem. Ona karar versin. Ama işin başı. Bu Maneviyyat Mahallesi'nin muhtarı e, Natar yani öyle söyledi. Yani bir sohbet dinlemek, bir ilimden peki nasip alma, 40 kere, her kere ise 40 gün olmak üzere, çilehaneye girip ve orada Evlâ-i daha üstündür o ilim. O ilim, o ilim. Veya şu an beni kenara çekildiği bir nafile namaz kılıyor. Rasûl-i Ekrem s.a.v. buyuruyor ki, bir insan tek bir mesele var ense. Ya temizlet söylendi, Alimler, peygamberlerin miras söylendi, değil mi? Tamam. Bunu duydun sadece. Bugün sokaktan nasibim bu. Bu bin tane tike nerede girip de yüz mektep kamaştırmasından daha üstün bir yola sürekli davet ediliyor. Bir insan, bir insan eğer meşgul olmuş olduğu işte bir ifadatı daha tane da alakalı bütün meseleleri öğrenecek olsa. Bir esnaftın, ticaretle uğraşıyorsun, hangi bir mesela ticari alım-satımlar helaldir, hangileri haramdır vesaire. Mesleğinle alakalı meseleleri okuyorsun devamlı. Bir işte alakalı bütün meseleleri öğrenmeye çalışan insan, ''İnsan bir evde ettiği mil ve kesnafıyla nasıl tutmaktan düşsündür.'' dedi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Dervişlik, dervişlik şeriatı yaşamak cehk ve gayreti ortaya koymaktır. Ben bulmuşum görüşümü. tarikal terisini aldım, rahıdan murakabem var, dilin ee, noktasında ne var? Aç bakalım şu dostu bir şey yok, bilmem. Allah hepimize yardım etsin. Ama ne söyledi? Çok zaman önce bir mektubu Resulani. Bir insan muntazam tarikat dersi yapıyor. Dediğiniz gibi eskar evrağı da muntazam gidiyor. Fakat, fakat, böyle iş yapıyor ki yapmış olduğu o iş, diline uyumuyor. Şeriatın hükümlerine uyumuyor. Ve ikaz ediyorsun, ha, bak bu yaptığın olmuyor. Üstelik gerbilsin peki, ya o, o ya işte sen anlamazsın o üstelik vesaire. Bu insanın dini tüsürüyoruz, bu insanın dini yoktur, bu insanın dini yoktur, bu insanın dini yoktur. Ulema-i zahir, yani e, yolları öyle birleşiyorlar ki, onun üzerine peki ondan sonra fina ediliyor, o işte, ulema-i rahatsız, onun ilmi. Ama onlar katı katı getirildiği zaman ulama ila tu'u dediğimiz zatların ulama ila tu'u dediğimiz zatların ismi ağırlaşır. Namişarani taymullah taala'nın der ki. Şeyh olan zatın, şeyh olan zatın ilm-i zahirde zahiri ilimlerde gücü o kadar güçlü ve kuvvetli olacaktır ki Dört mezhebin etbalarını, Hannefi, Şafii, Maliki, Hanbeli, dört mezhebde edilen bütün hükümleri, denizleriyle birlikte ortaya koyacak kadar güçlü olması lazımdır diyor. Yani kalp ilimlerini bırak şimdi. Sadece yani kestiği e, ilimler, kocanın i̇şte, önünde okuyor, kitaplar müdahale ediyor vesaire. O yönü, o yönü,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 Efendi Baba, Ala Yeter Efe'nin Kudreti'ski ruhunun öyle olduğu söyleniyor. <gülüyor> Dört mezli 1-Mezli'nin takır takır sakın sakın sakın konuşturan insan da olmaz. Din onlardan soruluyordur. Fahisi bu olacak. Kestiği ilginç etseki bu kadar güçlü olacak. Ondan sonra gelirseki ulema-i râsıbın olmaz. Ulema-i zahir dediğimiz ee, yani İnsan bilimlerinde büyük olan ilim uzmanları, evrendeki şeye benzer, insan beynine benzer, insan beynine benzer. Ulumayi Rasulun dediği alim ise kalbe benzer. İnsan beyni zaman dernek canlıdır, ama insan kalbinde ise zaman dernek yoktur. Ulumayi Rasul nerede geliyor? Ulumayi tarih dediğimiz üstad bilimlerinde uzman olan insanlar.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 Diyedi, yani çalışıyor, uğraşıyor, öbür kitaplarla geçiyor. Anlıyor ki ha, Allah yarattı bu. Op şu an sana şifa mislim. Eyvallah. Allah, Allah kafa ve kalp bilinlerinde, hissinde de, de Müslüman olan bulemayrasi bun, imamırafkanı bu cesir ruh gibi. Bunlar ise, bunlar ise bitkiler söylüyor onlara. Allah bizi şu an sana şifa mislim, şerlat kutsun. Bundan cennet mekanı, üstad akşam Aksın bu Fükületi Ruh öyleydi, bitki yeri söylerdi ona. Namış der ki bir insan 40 gün hazrette kalsa, 40 gün hazrette silahında kalsa, birinci gün ona şu efendim kabiliyeti verilir, ikinci gün şu kabiliyet verilir, üçüncü gün şu kabiliyet verilir, dördüncü gün şu kabiliyet verilir, Yirtaş 26. gün ise diyor ki o insana, o insana bitkilerle konuşma kabiliyeti verilir. Bitkiler ona der ki, Cenab-ı beni kan serindiğinin bir çeşidine şifa olsun diye yarattı. Bitkiler der ki ona, Mevla beni çok kuruyorsun, başarılarını teşkil etmek için yarattı. Veya başkan der ki, benden şöyle şöyle cevherler vardır. Lokman Aleyhisselam'ın böyle olduğu rivayetleri vardır. Allah bunu dahi yapıyor. Ulema-i zahir ve ulema-i rahatsızın bir fark budur. Gülümüze peki şunun yansıyan tevi tarafı ne olur? Ya hoca dünya yanıyor aldı başını gidiyor vesaire falan. Sen yani tuttudur ulema-i rahatsız, sen tuttudur ulema-i Yani işte bu dersin yani zamanı için şimdi vesaire? O zaman e, bu Mahmut sabah tatilinde yani bula bula bulur bulur vesaire. Biz bazen böyle şeyler söyler.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 Şu İslam'ın yani derdiyle e, meşgul olan tehlikeli, güclü, hem kafayetlerinde hem kat bilimlerinde adam, adam kalmadı, adam kalmadı, adam kalmadı. En fazla bizden iyi bir dinleyici olur. Hadi gelin bakalım başlayalım derdimizden, haydi herkesin mağda kuyduracak. Bitiyoruz, bitiyoruz, bitiyoruz, bitiyoruz. Atele HV kuru herhalde pozitif hoca aranıyor, hoca. Efendimle bir bak, acilayla konuşuyorduk, sohbede bildiğim ki, yahu dedi e, Bayram Hoca, veli kalmadı, veli kalmadı, veli kalmadı, veli kalmadı, veli kalmadı, veli <gülüyor> Son iki yüz yıldız içinde durduk, yani nefes alıp veren güçlü bir alim, kalmadı desek yani mübalağa etmiş olmayız. Adam poz, koca alim, herkes onu müthiş alim falan tanıyor. Ama usulü tespir diyebiliyorsam bahsediliyor, diyor ki usulü tespirine gidiyorlar. Ne gidiyor? Yavuz Sultan Selim Hamid Ölemi ulemasından Taşköprüzade namzatı volumunda diyor ki, 360 türlü ilimden habere olan insana diyor, alim denir diyor. O da hangi alim, ulema-i Daha bizim için bahsettiğimiz, hasta bu metalika bilimleri de öğrenmiş alim değil ha? ulema-i zahir. Öbürü nereden gidiyor şimdi? Bu dil, bu adamlarla günümüze kadar geldi. ama üstüne kalit günler gördük. Nihnenin yangın günler gördük. Hâlâ da kendim, kendimize gelmiş değil. Bunu gazi taraf gördüysün, bizim üzerimize çok rahat geliyorlar. Çok rahat geliyorlar. Çok rahat geliyorlar. İmam-ı Kaşaril Rahimullahi Teala buyuruyor ki, Hoca ve Âlim olan insan, iki tuza benzer, tuza benzer. Et kokmasın diye dedi, tuz darlar. Hoca da toplum neyin darlar, kokmasın diye tuz vazifesi gören efendim, bir insandır diyor. Abi et kokmasın diye, yani toplumu ete benzetelim, hocayı tuza benzetelim, tuzu ete batarlar et kokmasın diye. Ama Gazale diyor ki, ya tuz koktuğu tadının olacak. Ya hoca ve ulema tarafı kesinlikle koktuysa cemiyet ne olacak? Asıl mesele burası. İhtilaflar bitmeyecek. Bu kavgalar hiç bitmeyecek. Müslümanlar birbirleriyle bir yemeğe devam edecek. Niye? Kavgalarında tartışmalarında ilim acil değil ki. Ehliyeti alim kalmadı ki. Bizim bir şey yani kayıtçı kavgası gibi. O ana, o ana, o ana, o ana. Ama ayetlerin, hadislerin altında eziler eziler, eziler eziler, eziler eziler. Ezil. Murat olun, manayı ortaya koyduk küçük bir aliflerimiz olsa, Havan dur, şimdi bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Ha burada şimdi mesela elimizden geldiği kadar bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Oradan kalkıyor birisi diyelim, dileği yok, irpan yok, bir şey yok falan. Oca böyle dediği vesaire falan. Dünyada bundan daha büyük delilik yoktur. Dünyada bundan daha büyük günah bile yoktur ya. Dedem yani bu balaya suç olmam. Senin kariyerin ne? Senin seviyen ne? Sen ne yapıyorsun ya? Bir toplumda alim konuşuyor, cahil insan, değil mi? Adet budur, gelenek budur. Sadece bin temizhanin beğendiği kara, adamın kalkıp da hocaya deli sonuna bir şey yapıyor diyor. Haddini bilmiyor diyor. Delilik diyorlar diyor. Alim diyorlar diyor. Hoca hocaya der ki ya hoca ben de böyle buyurdun ama delilim ne? Derim ki mesela şu ayeti kime? Derim ki mesela şu hadisleri niye? Hoca alim olan insan deliler ama adam ne anlar delil? Ben de okeyi göstereceğim, başka kıvıdı kıvıdı yapma. Bir yerde hocanın, hocanın ilmin ve dinin namusunu da muhafaza etme görevi var der. Hocanın sıradan sürediği varlık oldu vesaire. Şimdi al alimden bahsediyoruz, seviyeli alimden bahsediyoruz. Ama bu son 200 yıla yakın vesküledir, bu musluklar atlıyor artık çıkandı gibi. İşte kimler varsa ortalıkta onlarla idare ediyoruz gibi. Taze ekmek kalmadı, ya bir hafta 15 gün önceden dolapta kalmış, bayatlamış, tat gibi olmuş ekmeklerle işte idare etmeye çalışıyor gibi bir halimiz var. Yıl 1935 İstanbul Müktesi Fahrettin Efendi bir keresinde evine geldi, geldiği gibi çiftirme üzerine düştü bana, başını ağlamaya. Hanım'ı gidip yana, Hüsey ne oldu sana ya, niye böyle ağlıyorsun, bakma dedi hanım git ya bu öyle hele, yani derti veren Allah karınanlar vermiştir. Ya git başından, beni başkür Ya adam yani e, ağlamanın bir manası yok, belki şare oluruz vesaire. Yani dedi ki, hanım dedi bugün bir iş yaptım dedi, ondan dolayı ağlıyorum dedi. Ne var bunda dedi dedi. Eğer yaptığın iş Allah'ın kitabına, Peygamber'in şüphesine uyuyorsa tamamdır. Ağlamanın içine ne manası var dedi. Eğer yanlış yaptıysan devre-i istiğfar getir, rücu etkisi versaydı. Ki, dedi ki dedi, uzun zamandan beri Süleymaniye canisine imam tayin edemedim dedi. Cevkünse 1535! O günlere doğru gidiyoruz mu ne? Süleymaniye canisi düşün yani, Kanuni Sultan Süleyman Aleyh-i Rahmeti ve Oh, diyesine bakın, orada imamlık yapacak olan zatın özellikleri sayılıyor. Bütün şefiyat ilimlerinde tamam, kapalı kalp tamam harfı bile üç tane yabancılık girecek diyor. Üç tane yabancılık, dünya çapında bir mabed olan burada vazife yapacak olan adamın sağlıklı gelen zamata değil, bütün dünyaya hitap edecek kadar bir birisi olacak? Bu güçte bir ali ancak burada peygir diye İmamlık demiş işte de Karnı Sultan Süleyman. Hatta camiyi temizlik işleriyle uğraşan, işte çocuğunu toprağın izleyen, süpüren paraşların bile metristen icazetli molla olma şartını getiriyor Tanrı Sultan Süleyman. Adam camiyi süpürecek, Dur bakalım bir dakika. Kaç yıl sen okudun? 15-16 yıl Tanrı gel, hem camiyi süpürmeye hakkın var, diyor böyle. Eğer bu caminin teyfi, barajı, temizlik işine bakan adamın seviyesi bu ise siz nereden gidiyoruz? Mukayeseleri siz yapın. Ne diyeceğiz? Palettin Efendi diyor ki ben diyor, bu bize bir tayin yaptım hanım diyor. Eee ne var bunda diyor. İşte ne güzel şey camiyi imamsız olmaktan kurtardın. Hanım hanım ben kaç zamandır?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 Yani bir iklimin var ki senin kabiliyetin ne ki, maharetin ne ki? Hocam dedi, ben dedi Sübhaneke'yi bilirim, Eskiyiyat'ı bilirim, Allah'ın salliallahu mebbalik'i bilirim, Fatiha'yı bilirim, bir de, bilir, de kul vallahu has, bilirim, bu kadar da başka bir şey yoktur dedi. Hanım, hanım, hanım, hanım, hanım. İsmail'in cami de kapalı kalmasın diye. Ben mahalledeki için cami imamı dayı hakkında <gülüyor> anırım. Olsun ama Allah'a. İsmaila! İsmaila! İsmail, o günleri vidayet olarak istemiyorsan her şekil müşeddel yapmazsın. Ulema-i zahiriyye, namazlarda durulnik kalksında, ulema-i razi, ulemâ-i içinde der ki, bu zahir yani. Bir şey, yakarız kadar. Yani efendim ya bu kadar güçlü değil. Anlıyorlar ki şimdi nerede bu numarın kalmadı? Buraya nereden geldik? Niye bu okunuyor peki? Bugün bu işlerin, şu yamalık işlerin düzelmesi için önce ehliyetli adamlara, ehliyetli adamlara ihtiyaç var. Ehliyetli adamlara ihtiyaç var. Ehliyetli adamlara ihtiyaç var. Her şeyin bolluğu yaşanıyor ama ilmin kıtlığı yaşanıyor. İlim siyah bence. Su yağmadığı zaman, peki suya toprağa düşmediği zaman bütün toprakları çatlar. Şu an iman ve İslam'ın toprak çatlamıştır. Niye? Âlim yok, âlim yok, âlim yok. Yani bu ulema Sultan dedi ki İslamiyet'in kabuk tarafı mı? Yani kabuğuyla beş daha bunun bir de özü var. Daha özü var bunun. Yani akan kan her gün daha fazla akıyor. Bağnazdan abab karşı taraf ney Bu işlerdeki mis, kuran okur musun lan dost? İşte keski Bu insan işlerin işte, insanların peki kökü kazılıyor. Kökü katılıyor? Kökü kazılıyor bir hayvanın bile tükenmesin diye devletler ne tedbirler alıyor, ne önlemler alıyor. Aman deniz kaplumbağaların nezli kesilmesin. Aman işte Urfa'nın Siberek ilçesinde efendim iner kuşların nezli tükenmesin. Yok balinalar karaya vurduğu zaman aman balinaları kurtarmak için dernekler kuralım, balina severler derneği vesaire. Ve alemin, alemin, alemin bir kadar, bir kuş kadar, belki bir karınca kadar değeri kaldı da, Kaldı da, kaldı da, şimdi bugün burada çıkacaksın hemen arabaya atla doğru ormana değil mi? Doğru ormana yazma değil mi? He? Bunu nasıl bir iddianı nasıl duruyorsun? Ev kenarken, ortada kenarken çay kahve gidilir mi? Ormana gidilir mi peki? Bazılarınızın maalesef cehaletten ve ekafletten dolayı, çünkü yanan çayır çayır İslam'ın belki e, değer ve kıymetini bilmediğinden dolayı dini mübirli İslam'ın onun nazarında bir yasak kadar bir organ kadar değeri kalmamıştır! Kalmamıştır! Kalmamıştır! Namur Abdullah'ın ne buyuruyor ki tarikat dersini, normal tarikat dersini yaptıktan sonra diyor, istiyorum biraz daha fazla la ilahe illallah söylemek diyor. Fakat diyor, tarikat dersini artırmaktansa, daha fazla tesbilemesi kılmaktansa, sokağa çıkıp kaybolmak üzere olan, bulunduğunu sunmak üzere olan ehlis-i netbez cevap, kaidelerinden, kurallarından, esaslarından bir meseleyi bilmeyeni anlatmak bana çok ağır süresi ve geliyor diyor. Ben ormanlarda geziyorum, ben sahillerde geziyorum, helaldir bunlar, helaldir bunlar, eyvallah. O içinden çiftin demiyorum sana ama yangın varken ormanda olmanın anlamı ne, onu anlatmaya çalışıyorum. Her şey tamam. Sünnet olan her şey yapılacak Allah'ın izniyle. Erlenmekti, şuydu, buydu vesaire. Ama sana bir soru sorayım ben. Cephede! düşmanla savaşırken belki. Cephede! Hanımla pekiz zevklenmek olur mu? Ha? Cephede! Düğün olur mu pekiz? Savaşırken düğün olur mu? Düğünleri taksamıyor, davetiyeler şunlar bunlar eyvallah, ya bir de şöyle, hak etmiş olarak yani bir eğlence yapalım ya, Aferin kullarım, bak çalışsınız, uğraşsınız, şu oldu, bu oldu vesaire, helali hoş olsun kulların, şey. eylemler katkınızdır. Mevla'yı biz böyle onur edemeyecek miyiz peki, yani bizim yandığımız bu, e adam yok, asker yok, İman ı İktidam'ı savunacak güçte, ulemay ayık kalmadı, buna ne diyorsun belki? Allah baban o için bir şey yapmasın, kalın ee, etkin, zürriyet davetsin diye, hadi bakalım, çocukların zamanı geldi de hemen evlendiriyoruz. O işlem dedi gibi kusurumuz yok. Buraya belki geldiğimiz zaman, aciden doğal oluruz, yazıza ve falan bilen. Git, git ama, yani. Bir yerde böyle bir şey sana sorulduğu zaman Bak elhamdülillah bende bir tanesan şunları şunları yapıyorum, Bak burada dinleniyorum, burada istirahat ediyorum, buradan enerji elde ediyorum Rabbimin yolunda daha kuvvetli çalışma kalsicinin diye düğme haklılığın varsa helal olsun sana Eyvallah Yani onun karşılığı varsa oldu vesaire Ama şimdi aldı başını pekili eğlenceler o, o, yani daha bizi bilmediniz neler oluyor neler, neler oluyor neler? Nam-i Şahane ben ki men zahike, kim gülerse şimdi kalkıp da deme ha affedersin Bayram Hoca bugün bir zikir mi geçirdilerse ben değil, ben değil, haddini mi? ben değil, nasıl sana ben ibare zahike, kim gülerse, euskant-ı zevketi hanımıyla zevklenirse Oğlum biz de muhakkır an, veya ben, özellikle misal olarak bir gram kovalıtlar, yine öyle, kim İslam sahibi zövceteciği veya hanımıyla aşma fişne yaparsa o hiç uğraşıyor. Neyse mübakkara, hep üstü, başı, filakalı, kıran kıvalı vesaire bununla uğraşıyor. Zehabe ile mütenezzahat veyahutta o, evet. o kıran, o bayra, o ormana, o yazdığa, o deniz kenara eğer o yeşil, bu yeşil vesaire kendine gizli giderse, ama ne zaman? Ama ne zaman? Ama ne zaman? اَيَّا مَنْ مُزُولُ فَلَا يَعَلَى الْمُسْلِينَ Müslümanlar üzerine yağmur sağlak hali yağdırdığı gibi, yağmuru yağdırdığı gibi Müslümanların üzerine fela ve musibet yağmurları yağdığı bir anda zamanda kim bu mubah olan işleri yaparsa فَهُوَ بَلْبَرَائِ مُسَوَى Bu insan değil! Bu insan değil! Bu insan değil! Bunun hayvandan farkı, kalmadı dedi İmam-ı Şarahi'l-aynallahu Teala. Hep dair işi yitirdi. Haydi, nasıl hesaplar edeceğiz? Hetaplar! O surat o şeriatın suret tarafı var ya, nasip-ı uleman-ı zahir, uleman-ı zahir o güçlü alimlerin belki hisselerine düşen taraf, zahir tarafı, şeriatın kabus tarafı, وَاَيَّلَّتِهِ تَتَعَدَّكُمْ بِمُحْكَمَةِ الْكِتَابِينَ Bu efendim, şeriatın sureti, şeriatın sureti Kur'an-ı Kerim'deki muhkem ayetlerle alakalıdır. Yani, manası açık, seçik, herkes tarafından Allah'ın o ayetlerinde söylediği veya neyi gazettiği veya kuran ne olduğunu bilinebiliyor. Sadece alem değil. Normalde Müslüman da o ne yok mu? Ha. Tabi evet, Allah burada böyle duyuyor, duyuyor. buradaki murat, kafam, sütmanâ bunu diyebiliyor. O türlü ayetlere muhkema diyoruz. O ayetlerde eğer bir adam işte ee, durumu idare ediyorsa, imanla ve islamla yaşayabiliyorsa, işte diyelim imanı şartları var, ikdamı şartları var, bunlar bunlar. Bu işin kabuk tarafı, bu için kabuk tarafı pekântık o peki, bir muhkemal dinci ve sünneti. gerek Allah'ın ayetleri gerek de Peygamber Efendimiz Aliyimiz sünnetleri e, yani olup muhkem lanarsa açık olan peki e, deliller, işte hukukler ayetler hadisler vesaire bunlarla alakalı bilimler demek ki şeriatın kabuk tarafını oluşturuyor. Pekântık o peki dinin, İslam'ın peki, hakikat tarafı ise eğer nasipul ulema-i rasimîn radıyallahu te'ala anhum ulema-i rasim onun peki nasibi görüyor. Yani senin anlayacağı e, gül. Düşünelim gül. işte ulema-i zahir ne yapar? Gülü görür. Ondan sonra yapraklarına bakar. E, son hüklerine bakar. İşte dikenine bakar o gülün zahiri güzelliğine bakar, o kadardır. Ama ulema-i razıbın ise o gülün yağına bakar. O gülü gül yapan temel kimyasal prüzelliklere bakar. <gülüyor> Radıyallahu teala aminum, sadece Kastamonu'da, sadece Kastamonu'da 17 bin evliye yapar. istapların yazdığına göre. 17 bin yatar. Bu insanlar hem kafa ve hem kançı gibi bir araya getirmiş insanlar. Anadolu'da Anadolu'da etanların zaten sayısı belli dediği anlamı <gülüyor> bu, "Müteşabih olan, ve sünneti bu efendi ulemayı râzı konun olmuş olduğu İlimler var ya bunlar gerek Kur'an-ı Kerim gerekse Resulullah sallallahu aleyhi sünnetindeki müteşabih olan, müteşabih olan ayet va'dittlerle alakalıdır. Müteşabih ayet ne demek? Manası bir tane değil veya manası herkese anlaşılan değil, gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor, bitmiyor, bitmiyor manası. O türlü ayetler, müteşafi ayetler deniyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor, eee Hadislerinin manası ne diye bir yükleniyorsun, Allah gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor, manası, manası, herkes değil, e bir sürü mana var orada. Ama orada Allah'ın e, ayetlerde, muradı ne, peygamberi var ki, sizin ne acaba, bunu peki keşfeden, bunu ortaya koyan alime, Ulema-i deniyor. Doktor bilen sift fakültesini bitirdikten sonra iki sene sitaj yapıyor. iki sene bir bir doktorun bir denetiminde adam uzmanlık yapıyor peki. Ondan sonra uzman doktor oluyor. Bir normal altı yıl bitirmişsiz sift fakültesini doktor veriyor. Ama, ama eğer işin üzerinde, eğer gittiyse iki sene üst verilmek uzman doktor oluyor. Uzman doktor oluyor. Arada fark var mı? Var. Askerde diyelim e Akıdemi basit taksirde hizmet arttığı zaman üstehemen oluyor peki. Hizmet artıyor, askerlik konusundaki adamın birikimi, kafirliği artıyor. Hemen adamın hükmeti değişiyor. Eğer İslam'da da ilim ve ilmin peki ağırlığı farklı olduğu oranda farklı alimler. وَالْمُحْكَمَاتُهُ بَيْدِ Muhkem ayetler var ya وَاِيْنْ قُنْبَ kitabı. Her ne kadar Kur'an-ı Kerim'in temeli o âyetlerse de manası her taraftan anla her türlü anlacılığa yani birçok manaya ihtimali yok. Manası, her şeyin herkes anlaşılabilecek açık ve netlikteki ayetler, mesela namaz kıl, oruç, dost, cihada gidin, manası açık, Bu herkes anlar. Bu türle ayetler, e, her ne kadar Kur'an-ı Kerim'in anası, temeli, hesabı ise de, وَلَكِمْ لَمَرَضُهُ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 ee, onu, e, birçok manaya ihtimali olan ayetleri anlayabilecek seviyeye getiriyor Allah s.a. Atırkhal-ı Kujduvani Kujduvani Kujduvani İmam-ı Rabbani bu zahtar sene önceden e, terbiye eden zahtardan birisidir. Bir taraftan peki Hacı Mehmet Bağırsı'nın şanına bir taraftan Atırkhal-ı Kujduvani, ikisi İmam-ı Rabbani adam etmişlerdir. Kendi üstadı Hacı Mehmet Fatih. Ama 200-300 yıldan önce de önceden de efendim, Mamırat Vali terbiye eden insanlardan dolar oluyor Adil Halif Yani senin anlayacağın üveyiziydik Mamırat Vali. Ne demek üveyiziydi? Boruyu buradan sıkıyorsun, boru sağa artık öteresan patlıyor. Mamırat Vali öyle olmuştur. Adil Halif Müjduvani, 4 yaşındayken tepsirlerin şahı, <gülüyor> e, ve temir nohutu olan gazi beydami tepsileri de okuyor. 4, 4, 4, 4 yaşında, 4 yaşında çocuk. Yani bulur çağına gelinceye kadar, bulur gelinceye kadar alınması gereken tüm ilimleri alıyorlar. Ondan sonra yumruğunu sıkıyor masaya uyanıyor. <Gülüyor> ben de bu efendim sağda varım. Ben de hodri beydan diyorum. Onlar bulur geldiği dendiği zaman erkeğin erkekliğini kadının kadınlığını, anladığı çağ, yaş manasını anlamıyorlardı bulur Şimdi aklımız çıktık ki hep oralara. Diyoruz ki, erkek kükürlülü yaptığı zaman, işte anında, işte yaptığı zaman, anlaya, kulür çağına geldi bunlar. Ama eskileri ödediyorlardı. Eskiler kulür çağına alınması gereken, biriktirilmesi gereken bütün dilimlerin tamamları da, kişinin yumruğunu masaya vurduğu angır derlerdi. Ne burası, ne buhar, ne buhar, ne 12, bin var. Adam kul kuluhunu ispatlıyor. Abdülhalik, üçlü halik, üçlü halik, 4 yaşında Kazi Beyz ağabeyin etkiliyle uğraşıyor, reşahatla yaşıyor. Mamunat Maaz'ı olsun, Mamunabbanlı oğlu, 3 yaşındayken tepkide, babasını ziyarete gelen alimlere daha şu tecelli, etmar, şu durumu ne olacak? yok tecelli, efval, vücudur ne olacak? yok bilmem işte tecelli, sıfat bilmem ne olacak? Özdağlı Fakir, şu buna Rötesi vs. adamlar diyor ya bu ne küçük ya Allah'ın ya? tasavvurla tarikatın en gami, en zor, en muğlen konularını efendim bize soruyor. Bizi bile aciz bırakıyor Bu neydi? ya? Rabbim adam adam diyorlardı Muhammed Masum'dan. Bir soru sorarsa bana cevap alamazsam benim halim ne olacak diye. Üç yaşında. Ve bir kez diyor ki ya diyorlar niçin yani Muhammed Masum'u karıştırıyorsunuz e, ki böyle bir der yani böyle bir incisi olmuş. Çok mu? derlerdi. Adamların, adamların bir kalkış vitesleri, dördüncü vites. Aha sen cebri yaşamazsan da, sonra efendim vitesi birinci nivaya sokarsan, hadi biter cebriye yapar, bir daha ikiye koymasın. Ya dünya ömrü bitti ya. Sen dördüncü vitesi gelinceye kadar bitti ya. La ilahe yalan Muhammedur Rasulullah diyemeden bitti gitti. Adamlar dördüncü vitesle kalkıyor. Adamların kalkış rampası bu kadar güçlü ve değil. İbni zahir, bu şekilde yani bir dönem böyle geliyor, ondan sonra Büyükistan Marşı'nın asikletiyle ve siktirme de bitiriliyor. Ondan sonra belki hadi bakalım problemari rahatsızlık olmak için e, dönem başlıyor. Barak abi der ki, Büyükistan Tehlike e, Hikmet abimi, e, Barak abi buyuruyor ki, bana, bana 55 yaşına kadar bana 55 yaşına kadar hiçbir soru sorup sorulmasın, soru sorulmasın ki 16 yaşına kadar mütalaa etmiş olduğum kitaplarda onun cevabını olayım diyor. Bana hiçbir soru sorulmasın ki 55 yaşına kadar 16 yaşına kadar mütalaa etmiş kitaplarda o soruların cevaplarını görmemiş olayım. Bak durdu kafam, bitmiyor artık yani. Eczadın peki cami ve külliye yaparken uygulamış olduğu sistem var. Cami yaparlarsa caminin bir tarafına medresi yaparlardı, öbür tarafına tekçe yaparlardı. Bir tarafta kafa ilimleri, öbür tarafta tekit kalp okunuyordu. Cami iki destekliydi. Hem tekçeden hem medresinden de bir destekliydi. Siftçede, Hedişe'de medrete gitti, tekçeler de gitti. Cami şu an Dek teklif kaldı, bayan tadı kaldı. Bak Yavuzdozlan Seliman, Aleyhi Ruhmeti ve Ruhmeti camiyi yaptırmış ama İstanbul'un deprem politikası olduğunu eczapta edebiliyordu. Ona göre bir yapılanları Ve Cami zamanla deprem deprem, deprem, eczi, eczi, eczi, kaymasın diye. Bak Aleyhisselat doğru giden tarafına, e, öbür tarafta diyelim, Selimene Bakan tarafına adam ne kuvvetli duaları icat etmiş. Cami, ona göre minim oynamadı. Hatta Vatya cami camisi, Temel istikametinden, temellerden, Halid'e kadar serinden, Halid'e uzanan değdiği şeylerle e, duvarlara desteklemiştir. Bir restorasyon mimar arkadaşımla doğru var, Doğru o derin. Temelleri kurmuş bir mimarına ama Halid'e kadar sevgili temellerin e, oynanması için desteklerle desteklemiştik demeli. Ve hala süleymaniyet gibi bir sen bugün inşaat yapıyorsun, yarın bir deprem oluyor, haydi bina kaldırıyorsun. Yani diyeceğimiz olur ki, cami ne Bir taraftan ulema-i zahir yetiştiren medreseyle destekli, öbür taraftan ulema-i rahatsızın yetiştiren bir tekkeyle destekli. Destekler gidince cami çöktür. Muhkem ayetlerinin sonucu bir insan muhkem ayetleri eğer yaşarsa neticede müteşabi ayetleri anlayabilme noktasına gelir diyor. ümmet Muhammed'in e, başı olacak olan insanların ilmi ve iffana dayalı e, kabiliyetleri birikimleri boğulacak. Bu insanları bulduğumuz zaman ümmet Muhammed, zelil olmaktan kurtulacaktır, zelil olmaktan kurtulacaktır.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 O bir gün içinde yüzde binin ne kadar Allah bilir ya yüzde doksan doksan beşi abilik kubilik kitap okuyor vesaire. Şeriat dinleriyle, bir din dinleriyle ciddi kitapları okuyan kaç kişi, kaç kişi? Bu işin cansızlığını yapan, dedektifliği yapan kaç tane adam kaldı? Sonra zafer dede vesaire. Evliya ne yaptı sana peki? Efendi bir defa Sultan sizi konuşurken böyle artık yani. Canjulla ne var diye istedi dedi ki, sesini yükseltti dedi, yetse dedi, arka kadar dedi bağıracağım dedi, okuyor, okuyor, okuyor, okuyor diye, okuyana helal olsun, okuyana Cenab-ı Canaba kitabı verdiler. Bu işin dolmuyor olmuyor. Bu işin birinci ayağı, ikinci ayat şu. Okuyorsun ama nasıl okuyorsun? Nasıl okuyorsun? Hatta bugün var ya, bu nasıl okuyorsun sorusunun cevabını cevabını çok iyi.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 Bu işi Allah yapacak. Yoksa bizden ne arabsa bunu ooo ne cazık olur. Bunlar umutsuzluk için söylenmiyor. Bunlar belki teşvik için söyleniyor. Imam Rathani bir mektubunda diyor ki kut izi sırrı o. Karikatça alakalı meselelere giriyor, zor meselelere. Diyor ki bunları anlamadığınızı biliyorum diyor. Fehime ben deyime. diyor bazı yerlerde. Burayı anlayan anlar diyor. E niye şimdi ki bunları söylüyorsun ki? Milletin kafasını karıştırıyorsun. Ya bu diyor, söylemesen bunları, anlatmasan size bunları diyor. Hatta farklı birbirine karşı düşünüyor ya. Doğru ne, yanlış ne, karıştırıyorsun o. Bak diyor. E peki ki e, söylemesem böyle olacak diyor. E Söylüyor, söylüyorum diyor. E, Söyleme melun oluyor diyor. E bu sefer de sevgi ne oluyor? Ya o bizim tas tasa olan tarikat çok zor bir şey ya. Bunu anlattığın gibi de bu yaşanmaz ya. ya. Hadi bana eyvallah ya. Bu sefer de diyor hemen moralist bozuluyor mesela. Söylesem Diyorsunuz ki bunu anlattığın gibi de bu tasa olan tarikat Bu yaşanmaz kardeşim ya. Bundan korkuyorum diyor. E Söylemesem Hakla fâsılı tek karıştırıyorsunuz Ne yapayım ben diyor peki. Şey. E çünkü dur diyor. Sustürürüm size diyor. Ve diyor ki mektubu yazdığı diyor ki bu yazdıklarımız sana faydasını o diyor zannetmiyorum diyor ki o kelimeleri çekiyor o da halikidir diyor ki bu yazdıklarım sana faydası yok ama, ama ama benim tabdırıma çeken bazı insanlar gelecek diyorlar aydensin ağzını aydensin gözünün yanını bak buraya geldi neler biliyorsun görüyor musun? Çok güzel şeyden öncesinden seni düşünen insanlar, insanlar, insanlar dünyadan geldi. Adamların yani amel-i o kadar bereketli ki hem kendi zamanlarında ihya ettiler, hem kendilerinden sonra gelen nesilleri ihya ediyorlar. Sen, sen, sen, sen, sen okumuyorsun, dinlemiyorsun, de. dinler gibi gözüküyorsun, şu an uyuyorsun. Ama ceseceleri bizim üzerinden kalkmaya bizleri muvaffak edilsin. Kaybettikleri diye tekrar elde etmeye. Yeğitimin İslam'ın e, dahil olmuş olduğu hizmetleri eksik bir şekilde yerine getirmeye ve sonunda karnesini almış da sınıfını geçmiş bir çocuğun nesresiyle Allah huzuruna çıkmaya alnı açık bir şekilde imtihanını vermeye Rabbim bu garibanları, bu gariban gibi olan diğer bir insanları da muvaffak eylesin evet. और वो